Merhaba, 5 programdır 2013'ün deneysel muhasebesini tutuyoruz. Açıkçası bu kadar uzayacağını tahmin etmiyordum baştan ama bir 6. programla bağlamak istiyorum bu seriyi. Zira deneysel müzik deyince ilk akla gelen basılı mecralardan Wire dergisi de 50 albümlük bir sene sonu listesi yayınladı. Bugünkü programı da bu listede olup daha önce yer vermediğimiz müzisyenlerden inşa edeceğiz. Açılışta bu sene Abandon isimli bir albüm yayınlayan 22 yaşındaki Margaret Charley'nin Farmacon projesiyle e, girdik ve Peter'da kulak verdik. E, New York'ta yaşayan müzisyen çeşitli elektronik alt türlerinden topladığı ipuçlarını bir noise aşuresinde bir araya getiriyor. Programa Montreal'li prodüktör Tim Hacker ile devam ediyoruz. E, jeton mahlası ile tekno ile işte dışlı olan Hacker zamanla daha soyut seslerle ilgilenmeye başladı ve 2001'den beri zaman zaman gürültü ile de hemhal olan Ambient ve Drone kolajları yayınp. Aidan Baker ve Daniel Lopatin gibi önemli isimlerle çalışmalar yaptı. Hacker'ın sol albümlerinin sonuncusu da dinleyeceğimiz Black Refraction'ın bulunduğu Virgins'di. Arkasından gelecek Ash D. Paul ise Brooklyn'li bir müzisyen. Saksafon, klarnet, gitar ve perküsyon gibi enstrümanlardan damıttığı atonel sesleri Bipot'u da eritip akustik deneyleri imza atıyor Ash D. Paul. Kulağımız az sonra son albümü Line the Clouds'dan Sail'de olacak. Rob Brown ve Sean Booth'tan müteşekkil İngiliz ikili Oteh. E, bu geceki programdaki en bilindik isimlerden olsa gerek. E, 87'den beri faaller En çok 90'larda önde gelen isimlerinden biri haline geldikleri IDM sahnesinden tanınıyorlar. Ama müzikleri hip-hop'tan müzik konkrete kadar birçok pınardan ilham topluyor. Son albümleri Exide'de de kaliteyi düşürmediler. Bu albümden gelecek Fleur sonrasında bir başka elektronik müzisyen Crystal Gualdi'nin projesi Stellar, OM sorsa yer vereceğiz. Dinleyeceğimiz Polarity'nin bulunduğu Joy One Mile, geçen senenin kalburüstü elektronik albümlerinden olup kaliteli bir kendin yap usulü synth işçiliği örneğiydi. <gülüyor>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 Thank mm -hmm. you. Ses dünyalarındaki yolculuğumuza Robert Hampson'ın 90'lardan beri devam ettirip geçtiğimiz sene Stephen Matthew ile girdiği bir işbirliği çerçevesinde Ablation isimli bir albümle yeniden canlandırdığı Main projesiyle devam edeceğiz. Tekinsiz ve çarpıtılmış ses kalıntıları ve dipten akan bas nehriyle hayaletli bir albüm Ablation. Albümdeki dört eserden kısa kısa alıntılara kulak vereceğiz önce. Akabinde ise yine benzer bir damardan Else Marie Pade ve Jacob Kierkegaard'ın müşteyak albümü Svavva ile devam edeceğiz. Els Pade, 1924 doğumlu Danimarkalı bir besteci. Elektronik müziğin öncülerinden kendisi. Aralarındaki 51 yaş parka rağmen işitsel algı ve sesin imkanları üzerine kafa patlatan memleketlisi Jacob Kirkegaard ile birlikte dinleyicinin duyma tecrübesinde yeni kapılar açan bir albüme imza atmışlar. Sırada yine bir işbirliği var. Graham Lamkin ve Jason Lascleton 3. müşterek albümü Photographs. İkili bu albüm için doğup büyüdükleri şehirleri sırasıyla İngiltere'deki Folkestone'u ve Amerika'daki Worcester'ı ziyaret etmiş. Gerilla yöntemiyle topladıkları alan kayıtlarını elektronik sügeçlerden geçirip çocukluk anılarından bugüne kalan tortuları müziğe aktarmış. Arkasından New York'ta yaşayan Kore kökenli Okin Liu gelecek. Kendisi bir çelist ancak enstrümanının sınırlarını zorlayan bir gürültü sanatçısı aynı zamanda. cihazdan, modern deneysel müzikten ve ülkesinin geleneksel müziğinden ipuçları toplayan Okuyung geçtiğimiz sene Jill isimli bir albüm yayınladı. Bu albümden Two to Your Right, Fight to Your Left de birazdan açık radyoda olacak. That was not a, a dub it was called MinuteCuttle. I wonder why you would keep going when I put my dirt. Bye. <laughs> Tansız müzisyen Alien Radik ile devam edeceğiz. E, müziğe piyano ile başlayan müzisyen 50'lerden itibaren müzik konkret ile uğraşıyor. 60'lardan itibaren ise elektronik feedback efektlerinin büyüsüne kapılıp kendine yeni bir yol çiziyor. Ve analog seslerden damıttığı sesleri minimalist bir üslupla harmanlıyor. İçinden çeşitli alıntılara kulak vereceğimiz Cy847 müzisyenin ilk kez 70'lerde icra ettiği, geçtiğimiz sene ise Opal etiketiyle yayınlanan ve Radig'in meditatif tarzını örnek teşkil eden bir eser. Programı minimalizmin öncülerinden olmasına rağmen 62'den beri müzikle ilgisini kesen ve bu yüzden adı az bilinen isimlerde olan Dennis Johnson ile kapatacağız. Oysa kendisi Lamont Young ve Terry Riley gibi isimlerle beraber döşemiş minimalizmin taşlarını. The Well-Tuned Piano isimli bir şaheseri türün meraklıları açısından bilindik ancak az sonra bir kısmına kulak vereceğimiz ve ilk kez geçtiğimiz seneye inanan November minimalizmin kayıp mücevherlerinden biri. 6 haftalık senenin deneysel müzik panoramasının sonuna geldik. Tüm programların kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresinden ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.